Âuzü Bismillahirrahmanirrahim. Bugün 29 10 2009 Perşembe. Daha önce devam ettiğimiz Suriye Fetih sohbetlerimiz dün bitmişti Bugün Resale-i <gülüyor> Gavsiye tercümesi diye bir broşür şeklinde 4 sayfalık bir şeyimiz var, yazılarımız var. Onun üzerinde biraz duralım diye düşünmüştüm. Oldukça ağır mevzular ama bu mevzuları bilmemiz artık gerekiyor. Çünkü yeni gelen kardeşlerimize, evlatlarımıza yeniden onlarla birlikte başlasak önümüz yetmeyecektir ilerilere doğru gitmiyor. Bizim de ömrümüz fazla bir şey kalmadı. Hayır, şu manada diyorum. Tabii hayatımızın seyri bu. Ben bilmiyorum ne zaman rahmetli olacağımızı. Ama sonları sayılır. Artık bu gerçek manada biraz ileri olan mevzuları kullanmak zorundayız artık. bazılarımıza ağır da gelse. Ama bizim yaşımız ve zamanımız itibariyle bunları bildirmemiz, açmamız gerekiyor. Yani çok benim bilmemiz lazım herhalde. Zaten. İşte hep birlikte hepimiz biraz daha ileriye gitmemiz gerekiyor. Onun için bazılarımıza daha genç, daha orta yaşlı olanlarımızın mevzu ağır gelebilir. Çünkü o sürelerin mevzuları değil bunlar aslında. Yani şunu demek istiyorum, herkes her zaman bu mevzuları okuyabilir ama bunu yaşantıyı ve faaliyete geçirebilmesi için biraz aşamalar geçirmesi lazım diyeceğim ancak ben onları mümkün olduğu kadar her mertebede her düzeyde olan kişinin anlayabileceği şekilde aktarmaya çalışıyorum genç cemaatimizden de orta ve yaşlı cemaatimizden de herkes anlayabilsinler diye i̇şte eğer bu mevzuları hep arkaya hep arkaya bırakırsak Nova tarikat mevzularıyla menkıbelerle hep uğraşırsak o zaman bunlara bunları meydana getirmeye vaktimiz kalmayacak o ağır gelebilir bazı cümleler bazı kelimeler sorabilirsiniz de mevzu arasında yani bir mola arasında tekrardan orayı idare etmeye çalışırız Bilindiği gibi bizim sistemimizi artık öğrendik, öğrendim inşallah. Ben bir şeyi okuyorum öyle bir paragrafı. Sonra tekrar başa geçerek tekrar tekrar olabildiği kadar değişik yönleriyle açmaya çalışıyorum Cerrahspın yardımıyla inşallah. Bu bir hayli açılması gerekli olan bir broşür diyelim. Bunu baştan bildireyim. Ee, zaman zaman da söylediğimiz gibi latife olarak şimdi içimizde, gönlümüzde dünyaya ait ne varsa ya camdan atalım ya kapıdan dışarıya bırakalım. Yani salt birer kimlik olarak kalalım. Bir ifadeyle beyaz bir kağıt olarak kalalım. Kitabımızda yani hayat kitabımızda her gün bir sayfa yazılıyor. Yani, o araya bir boş sayfa bırakalım bugün. O boş sayfaya temiz temiz temiz silinmeden bozulmadan onları nakşedelim inşallah. Bakalım Rabbimiz neler e, galsiyesi ile birlikte yani galsiyesi tarafından naklederek bizlere ulaştırıyor Rabbimiz. Çünkü onlara ulaştırılan şeylerde bizim de haklarımız var, hisselerimiz var. Yani hangi peygamber hazretine Cenab-ı Hak ne bildirmişse, hangi davalarımıza, büyüklerimize, pirlerimize Cenab-ı Hak ne bildirmişse, onlar onları bizlere bildirmesi için onlara bildirilmiş oluyor. Kendileri için hususi de kalsınlar diye değil. İşte bu adı Risale-i Gavsiye yani Abdülkadir Geylani Hazretleri Gavsul Azav diye bilinen ve her birerlerimizin de piri olan hani evvela onun da ismini yad ediyoruz de zaten zikre başlarken her birerlerimizin de mutlak piri olan e, burada yol ayrımcılığı yapılması hangi yol olursa olsun istikameti hak ve Resulullah ve Kur'an olduğundan hepsi bizim. Biz hiçbir tarikata sahiplenip de bizim yolumuz budur. Bundan başkası bizi ilgilendirmez söz konusu değil. Ancak bahsettiğimiz bu yolların, sistemlerin hakikati olan hakikatleri itibariyle yoksa e, günümüzde ve daha belki zamanlarda o isim altında hayali grup topluluklarına değil kastımız. Gerçek manada hangi yolun eri olursa olsun, hangi yolun hak ehli olursa olsun, onlar hepsi tehlil ehli olduklarının hepsi bizim başımızın tacidir, yolumuzun önderleridir. Bir gün <gülüyor> tekirden da çalışıyorum bir aşağı yukarı bir tarihten. 20 seneye yakın evvel İçişleri mensubu, yol mensubu bir şeyh hangi yoldan olduğunu söylemeyelim gerek yok. Görevli yanında da bir dervişiyle birlikte bizi ziyarete gelmişler. Sağ olsunlar. Ben bir taraftan çalışıyorum, diye, işim var onu yapacağım elimle çalışıyorum ve lisanla, onlarla konuşuyorum bir taraftan. Şimdi bizim işimizin o si vardı biraz ee, iyi tarafı vardı. Gürültülü bir iş olmadığı için, Bak, hem elde çalışabiliyorum hem de karşımdakiyle konuşabiliyordum. Yani gelen ne karşı ilgisiz kalmamış olmak için işimi bıraksam bana zarar. Hem yani misafirle uğraşmazsam ona zarar. Yani misafirlik adabına uymaz yani hem işimi yapıyorum onlarla konuşuyorum her zaman da öyle oluyor genelde zaten işte o kendi dervişine bazı şeyler anlatıyor işte bir ara şey oldu bir zaman oldu bir yer geldi efendim dedi siz hangi yoldansınız kardeşim dedim ben bir, bir zamanlar yani kaynağımız belirli yani o yoldanım ama artık benim <gülüyor> bütün yollarla biz birlikteyiz dedim adamcağız ayağa kalktı olmaz böyle şey sen yoluna ihanet etmişsin dedi çıktı gitti <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, pekala dedim ben de sen öyle düşünüyorsan senin için öyle, öyle olsun canım sağ olsun dedim şunu işte Bezmek istiyorum bu hadiseyle Bu tarikat bağnazlığı işte Ve işin hakikatini bilme, bilmeden körük körüne Kendi yolunun en üstün yol olduğunu Ve yolunun Genişletildiğinde Çıkıldığında gibi Sanki ihanet edileceğini Zannetmekte Halbuki yolun hepsi Müminin, müminlerin yolu Bizlerin yolu e, hakka giden yol her taraftan geçiyor buraya gelen kuzeyde olan kuzeyden gelecek doğuda olan doğudan batıda olan batıdan gelecek herkes batıya gidip de gereksiz kuzeydeki batıya gidip de oradan mı gelsin duruyor. E, gereği yok herkes kendi bulunduğu yolundan gidecek ama yol doğru ise getirir o yol doğru değilse araştırır araştırır araştırır Dursunuz bir yere de eve de varılmamış olur işte bu <gülüyor> Risale-i Gavsiye ismine binen Kadri Abdülkadir Geylani Hazretleri diye Cili, Abdülkerim Cili aynı kasabadanmış onlar Geylan, Cilan diye ikisi aynı sözde söyleniyormuş büyük insanlar çıkmış oradan da işte Kadiri ismi olduğundan onun devamı arkasından gelenlere de Kadiri demişler, yol olarak da tarikat demişler. Her birerlerimiz onlara mensup olduğumuzdan diğerleri ne derlerse desinler, kadiri desinler, iste nakşi desinler, ister işte ushaki desinler. Hepsi onlar bizim büyüklerimiz. Dolayısıyla şu e, risale-i kasie sadece kadiri Meşrep kardeşlerimize ait değil. Ebrellerimize ait. Nasıl meslevi bütün insanlar okuyor. Kur'an-ı Kerim'i bütün hepimiz okuyoruz. İşte sadece bilmem şu grup Kur'an-ı Kerim'i okuyacak, diğerler okumayacak diye bir şartı var mı? Yok. İnsanın kamili nasıl herkes okuyor? Füsusülü kemiği nasıl herkes okuyor? Hiç tarikat farklı söz konusu olmadan. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin duymuşsunuzdur. Daha değişik bazı kitapları var. Ancak o diğer kitapları tarikat, şeriat ve tarikat düzeyi, nasihat bildiren kitaplar. Bazı işte ahlaki değerleri bildiren kitaplar. Ama tevhidi manada olan Risale bu diğerlerinin başka formunda yazılmış. Tamamen teknik birlik ve hakkın zatını anlatan ifadelerle düzenlenmiş. Şöyle başlıyor: Bismillahirrahmanirrahim. Ya davsul azam, Allah gayrından beri öte Allah'a yakındır. Şimdi, Cenab-ı Hak, davsul azama yani Abdülkadir Geylani Hazretlerine böylece hitap ediyor. Yani e, ilmi ve e, ilhami olarak ilhamla peygamberlere gelen vahiy e, velilere gelen e, büyüklerimize gelen de ilham deniyor buna. İşte ilhamla evhamın çok daha başlarda ayırtılması gerekiyor. Tespit edilmesi gerekiyor. Emar-ı mühime mertebesinde ilhamla evhal karışır birbirine. Allah etmesin. E, mutlaka istişare gerekir onlardan. İşte <gülüyor> Cenab-ı Hak Ya gavs Yani en Büyük Gavs. Allah'ın gayrından beri öte Allah gayrından beri öte Allah'a yakındır ne anladık şimdi bu cümleden bakın e, fiillerle, isimlerle, sıfatlarla meşgul değil sadece zatı ile meşgul yani tevhidin tam özü hakikatiyle meşgul ve o düzeyde kurulmuş bir cümle kuruluşu bakın hadiseden, tarihten kırmızıdan, beyazdan Havan işte güneşinden bulutundan bahsetmiyor, fiziki esma ve sıfatı değil, zatî bir mevzu. Bakın, ya dağsız azam, Allah gayrından beri öte Allah'a yakındır. Ah. Peki bu sözü kim söylüyor şimdi? Bak, Allah gayrından beri öte Allah'a yakındır. Eğer Allah kendi lisanından bunu söylemiş olsa olacak olan tarif ben olan Allah gayrımdan beri öte olan ben olan Allah'a yakındır. Bakın Allah kendisi bunu söylemiş olsa. Ne oluyor burada? Allah'ın bir tarifi yapılıyor. Bir bakın tekrar bakıyorum. Bakın bu konuları çok iyi anlamamız gerekiyor ki mevza giriş yapalım ve değerlendirmeyi tutacağımız mesnidi neye ait olduğunu bilebilelim Allah gayrından öte bakın bizde birisinden bahsederken falan kişinin hali budur filan da budur diye bak tarif yapıyoruz işte burada Allah'ın tarifi yapılıyor bize peki bu tarifi yapan kim? veya hangi mertebe işte bu mertebe rububiyet mertebesi Rab'lık mertebesi peki Rab'la Allah arasında fark var mı ayrı mı bunlar ki böyle olsun tabii ki var eğer bunlar ayrı olmasa birer makam olmasa ne olur burada e, esma ilahiyede o isimler bize ayrı ayrı ayrı ayrı bildirilmez sadece Allah der geçer. Kulillah aslında nazar. Allah da geç olur. Yani ne yaparsa hangi mertebede olursa olsun Allah Allah yaptı. Allah Allah isimleri işte. Allah isimleri gibi sadece ondan bahsediyor. Ama <gülüyor> Kur'an-ı Kerim'de Rahman isminden bahsediyor. el Rahman, Allame'l Kur'an. El Allah, Allamel Allah gibi Kur'an, demiyor. mi? Orada Rahman'dan bahsediyor. Rab mertebesinde ve iska ile Rabbuke Bak, Rabbin meleklere dedi ki Allah dedi ki demiyor Rabbin dedi ki diyor o zaman bütün hangi esma ilahiye nerede geçiyorsa o isim düzeyinden o mevzu yorumlamak veya çözüm demek geliyor İşte ya gavs azam dediği mertebe rububiyet mertebesi gavs-ı azama hitap ediyor ki ya gavs azam Var. Rububiyet mertebesi tarif ediyor. Rububiyet mertebesi, Rab mertebesi ne demek? Rab terbiye edici demek zaten. Yani bütün esma ilahiye terbiye edicidir. Yani her isim kendi özelliğini kendi hususiyetini ortaya çıkarır ve terbiye eder. Onu meydana getirir görevli olduğu sahada. İşte <gülüyor> buradaki Rab Aa, alim yani ilim bağındaki ilim ismindeki Rab. Rab mesela diyelim ki Esma-ül her biri bir Rab'tır hangi mertebede hangi faaliyette ise onun Rab ismiyle belirtilir o soy ismi gibi adeta İşte burada alim ismi Rab olarak çünkü eğitim yapılıyor burada Rızık söz konusu değil Havalar, tabiat söz konusu değil İlim ve Allah'ın zatı Zati ilim söz konusu ee, Rububiyet mertebesinden Ona sesleniliyor ki Ya gavs Azam Yani birisi diyor ki Ya gavs Azam Allah şu şusudur. diye. Allah gayrından beri Öte Allah'a yakındır Şimdi ne oldu? Allah gayrımdan beridir. Yani bu alemde <gülüyor> biz her ne kadar Allah'ın gayri olarak işte şunlar şunlar şunlar eşyalar işte dünya samavat arz hepsi var. Bunları Allah'ın gayri olarak görüyor isek de zahiren ama tevhid ilmiyle alınıyoruz ki bunlar hakkım varlığından zuhurundan şunatımdan başka bir şey değil. Yani işte bu anlayışta gayrından beri o. Yani onun gayrı diye bir şey yok. Ondan beri yani başka bir şey olması lazım ki o gayrı olsun. Bak, gayrından beri, öte Allah'a yakındır diyor. Nasıl oluyor? Allah Allah'a yakındır. Şöyle oluyor işte. Bütün bu varlıkta biz Allah'ın zuhurlarını müşahede ettiğimizde her müşahede ettiğimiz esma ve sıfat zuhurlarından zuhur olarak Allah'ı idrak etmiş oluyoruz. Bakın. Yani fiil mertebesinden, isim mertebesinden, sıfat mertebesinden müşahede etmiş oluyoruz. Bütün alemdeki zuhurları itibariyle. Ama ne diyor? Bunlardan öte Allah, Allah'a yakındır. Ne yönüyle? Zatı yönüyle Allah'a yakındır deniyor. Yani bütün bu alemde <gülüyor> ne varsa biz evvela onu tefekkürümüzde Allah'ın zuhuru olarak görmemiz, o şekilde hayata bakmamız gerekiyor. Ve başka bir varlık olmadığından bu alemler Allah'a en yakındır. Yani zatına en yakındır. Neden? Çünkü zaten bu alemler Allah'ın zuhur mahalli, açılış mahalli. O zaman Allah, Allah'a yakındır. Allah'tan başka bir varlık yok ki. Ne? Anlaşıldı mı bu Küçücük bir <gülüyor> kelime ne kadar? 2, 4, 6 tane eee küçücük bir cümle altı kelimelik ama bütün alemin kapsamını almış ve ya gavs azam dedi Allah lebeik rab gavs dedim nasut ile melekut arasındaki her tavır şerat Melekut ile Cebirud arasındaki her tavır, Tarikat, Alemin Cebirud ile Lahut arasındaki her tavır da hakikattır. Mertebeleri ne kadar güzel açıklıyor işte. Ya galsı azam dedi Allah ve Gafs-ı azam da ledey krab gals dedim. Yani galsı azam da buna karşılık. Lebbeyk Ya Rabbi yani Gals'ın Rabbu dedim. Yani Gals kendisi olduğuna göre Lebbeyk Benim Rabb'ım dedim ona. gals Rabb dedi. Yani Benim Rabb'ım Rabb'ına dönerek söylüyor. Buyur Ya Rabb'ım. Lebbeyk Ya Rabbi Gals. Yani <gülüyor> geldim istediğin gibi huzuruna mahiyet halinde ne dilersen dile ne ee, söylersen söyle, ne edersen et, ne bildirirsen, ne bilgi verirsen ver. Hepsine razıyım. Hani lebeyk gidildiği zaman söyleniyor Allahümme lebeyk. Ne demek o? Bir tükenmiş olarak geldim. Yani tam <gülüyor> e, sekine sakin olarak varlığımdan geçmiş olarak tüm sana ait olarak geldim manasına. Nasut ile melekut arasındaki her tavır. Şuna bakın. Nasut ile melekut ne demek? Nasut, insanlar alemi. Nas, insanlık alemi. Nasut çoğuluk. Yani yaşadığımız bu alem. İnsanlar alemi. Melekut alemi ise bizim bir üstümüzdeki alem melekut dediğimiz esma alemi dediğimiz bir bakıma ruhlar alemi dediğimiz aslında tam ruhlar alemi diyor o biraz daha yukarıda ama melekut melek kuvvetler alemi esma-ül üstüne alemi ve rububiyet mertebesi orası işte zaten nasıt ile melekut arası yani şu üstünde basarak yaşadığımız dünya ile esma mertebesi alemi misal de dediğimiz e, yerin arası, bakın melekut arasındaki her tavır şeriat mertebesinin tavrıdır. Şeriat mertebesinin yaşantısıdır. Yani. Anlaşıldı mı? Şeriat dediğimiz zaman bu iki masut ve melekut arasındaki sahada yaşanan her şey şeriat mertebesi. Zaten biz de orada yaşıyoruz. Ee, yalnız bazılarımız daha gerçekçi, bazılarımız daha hayalci olarak yaşıyoruz. Bizim bakın bedenimizde bu mertebede iki tür yaşantımız var. Birisi fiziki yaşantı, yani elimizde, ayağımızda e, tutarak yaptığımız, yediğimiz, gezdiğimiz, namaz kıldığımız, oruç tuttuğumuz, ibadetlerimiz veya ibadetin dışında günlük yaşantılarımız, misafirliğe gitmek gibi, işte çarşıya gidip alışveriş, ihtiyaç karşılamak gibi bunlar fiili yaşantılarımız. İbadetler de bunun içerisinde. Bir de hayali ve vehmi, yani tefekkürü yaşantımız var. İşte tehlikeli olanı bu hayal ve vehimdeki yaşantımız. Bakın, zanlarla dolu olan ve hep başkalarıyla meşgul olan bu hayalimiz kendimize bir türlü döndüremediğimiz bu hayallerimiz bizi meşgul etmekte. İşte bu ve fiziki yaşantımız nasud ile melekut arası olan şeriat yaşantısı. Evet. Buradaki hayalimizde Rab anlayışı neyse biz o kadar. Şeriat mertebesi Rab bunu anlayabiliyoruz sadece. Yani şeriat mertebesindeki Rab Allah nasıl tanıtılmışsa o kadarını biliyoruz işte Nasut ile melekût arasındaki her tavır şerat, tavır dediği yaşam, dönüşüm, düzenle anlayış gibi devam ediyor Melekût ile Ceberut arasındaki her tavır tarikat bakın gerçek tarikat neredeymiş Melekût mertebesiyle ceberut mertebesi. Yani şimdi şöyle bir boşluk bırakıp çizelim. Şu birinci boşluk şerat mertebesi. Melekût'tan sonra bir çizgi daha çizelim. Bir raf daha aklımızda getirelim. İşte o rafın üst hattı ceberut yani sıfat mertebesi. Altı da şeratın üstü olan Melekût mertebesinin başlangıcı. İşte gerçek tarikat orada yaşanıyor. Bakın yoksa o gruba gittim ben ben tarikat ehli oldum şu efendinin peşine takıldım da ben tarikat ehli oldum değil o beşeriyetin anladığı tarikat beşerin anladığı tarikat ama Rabbimizin anlattığı tarikat mertebesi esma ile sıfat mertebesi arasında olan idrak ve yaşantı yoksa belirli sayılarla belirli şeyleri esmaları çekmek değil veya kalıp kıyafete görünerek işte poturdu şaldı bilmem neydi gibi görüntüyle olan kıyafet tarikat değil yani. tabi onların da kendine göre kanaatları tarikat o başka onları ilgilendirir ama hüküm onu böyle olmadığını diyor ve de tarikatın gerçek kurucusuna bu bildiriliyor bu bilgi veriliyor kadiri tarikatının kurucusuna bu bilgi veriliyor Melekiyyat ile Cebiriyat arasındaki her tavır tarikat. Alemi Ceberut ile Lahut arasındaki her tavırda hakikattır. Bakın yani hakikat mertebesi uluhiyet mertebesine ulaşan bir düzeyde oluşmakta. Ve alemi Ceberut, diğer ifadeyle buna hakikati muhammedi de deniyor. Bildiğin gibi Ceberut alemi işini cebren yaptıran demek. Ceberut Kebbar esmasının zuhur mahalli. Ama şöyle demişler bazı cebriyeciler var ya hani bazı diyorlar ki ben fiilimi yapmak mecburiyetindeyim. Yani cebren ben nasıl yaratılmışsam öyle hak edilmişsem onu yapmak mecburiyetindeyim. Bu da cebirdir diyor. Halbuki <gülüyor> irfan ehli diyorlar ki bu alemde cebir olmaz. Cebir olmaz Neden? Çünkü cebir için iki varlık lazım Bir cebreden bir cebir edilen E bu alemde iki varlık olmadığına göre O zaman cebir hükmü söz konusu değil E peki Burada bu ceberut Ne demek? Ha, ceberut kendinde olan Hakikati mutlak surette Ortaya çıkarmak demek Azap etmek onu sıkmak boğmak Şeklinde değil Kemaliyle ortaya çıkarmak demek ve ortaya çıkan hiçbir varlıkta ben çıkmayacağım, ben yapamayacağım, ben bunu istemiyorum deme hakkına sahip değil. İşte cebir o şekilde çıkmış olması. Mesela tohumu ektik yere. Fasulye tohumu ekildiyse o diyemez ki ben noot olacağım. İşte cebir o. nootsa noot olarak çıkacak. Buna irade de diyebiliriz ayrıca. İşte e, alem-i ceberut ile lahut. Lahut, uluhiyet. Yani ilah, allahlık mertebesi. Ceberut da sıfat mertebesi. İşte bu iki arasında olan tavır da hakikattir. Gerçek manada hakikat de budur. Peki marifete yer kaldı mı? Marifet nereye Marifete de yer kaldı. Çünkü marifet bütün bunların toplamını idrak edip yaşamak demek marifeti de o hakikat, hakikatse hakikat neyse açılmış olmakta bunları da hakkıyla her yerde her mahalde neyi gerektiriyorsa ehal alemindeki şeriat tavrını yani şeriat yaşantısını koyduğunda şeriatın hakikatini yaşamış oluyor esma aleminde yani melekrut ile ceberut arasında tarikatın hakikatini yaşamış ki bu yaşamda marifetiyle olmuş oluyor zaten hakikat mertebesinde de yani e, hakikati şer'iye hakikati esma'iye hakikati sıfat'iye ve e, zat'iye'yi birlikte hepsinin birlikte yaşaması da marifeti oluyor bu yaşantım. ve devam ediyor ya azam Bakın, Rab mertebesi anlatıyor. Hiçbir yerde zahir olmadım, insandaki zahir oluşum gibi. Bakın, şu sadece bu olsun, bakın, bize bunun şerefi yeter de artar bile. Yani kuran de bahsedilen, ve rafah ruhi gibi, ona şah damarından yakınız gibi. Ee, ve <gülüyor> bir, insanları biz en güzel şekilde halk ettik gibi o kadar çok insanı yücelten ayet-i var ki ve zatî manada Allah'ın ne kadar onlara yakın olduğunu bildiren hem hadis-i şerifler hadisi kutsiler var ki onların hiçbiri olmasa sadece şu cümle olsa bu bile bize bu şerefi vermeye yeterli atar bile dünya ahiret hem de sadece burada değil Hiçbir şeyde zahir olmadım insandaki zahir oluşun gibi. E. fe ve Nereye baksan Hakk'ın vecihi orada. İşte bütün aleme bakalım. Her gördüğümüz şey Hakk'ın bir isminin görüntüsü, vecihi. Duvara baktık bir vecihi, ağaçlara baktık bir vecihi yaşayan varlıklara baktık bir vecih ama bu alemde en güzel vecih nerede var? Ha, insan veçhinden daha güzel bir vecih bu alemde tasavvur etmek mümkün değil var mı daha güzeli bu alemde? taş bakın ne kadar güzel olsun çiçek ne kadar güzel olursa olsun ama insanın veçhinden daha güzel bir vecih yok bu bile yeter sadece ya hiçbir şeyde zahir olmadım insanda zahir oluşum gibi işte yedi yani sıfatı subutiye var ya hayat, ilim, birade, kudret, kelam bunların hepsini Cenab-ı Hak mahal olarak bizim yüzümüze nakşetmiş Bak, yedi, yedi delik var yani yedi makam var yüzümüzde iki gözümüz var, iki kulağımız var dört. iki burnumuz var, altı bir de ağzımız var, yedi bakın işte sıfat-ı subutiyenin resmedilmiş şekli. Bak bizim insanın reçhi. Bu da zahir yönden bir hali. Bütün insana verilen lütufları düşündüğümüz zaman, yani böyle bir araştırma yapılıverse vakit bulsak da, bütün insanla ilgili ayetleri alt alta topladığımız zaman, onun veci ve başka bir şey olmadığı açık olarak ortaya çıkmakta. Hani ne diyor hadis-i kutsîde? Halekal Adem Allah Adem'i kendi sureti üzere halık etti. Halekal Adem ve Rahman. Rahman sureti üzere halık etti. Bakın. Neden Rahman sureti üzere deniyor? Çünkü bütün Rahmaniyet mertebesinin hakikatleri insanda mevcut. Ve şöyle diyorlar, Allah insanı e, hakikati ilahiye üzere mahluk olarak halketti. Allah insanı hakikati ilahiye üzere ama mahluk ismiyle halketti diyor. İşte bizde bir bakıma hem Halik isminin zuhuru var hem mahluk isminin zuhuru var. İşte sizler Allah razı olsun hepimizden. Yani sizler derken bayanlardan daha ziyade bahsediyorum. Bakın çocuğu meydana getirmek suretiyle o mübarek vücut o beden Halik. Bakın Halik edici. Ama kendisi bir başka varlıktan meydana geldiği için de mahluk. Efendim Allah öyle yaptırıyor işte sistemini öyle kurmuş. Öyle kurmuş ama e, hakikate bakalım biz görüntüye bakalım. Bak insan halk edecek. İnsan gibi bir varlığı halk ediyor. Haşa, yaratan Allah. Tabi o işin zahirdeki klasik anlatımı. Allah ama o bedeni kullanarak o halkiyetini ortaya getiriyor. Evet işte görüntü Halik ismi ile görüntüye getirmiş cenab Ama diğer ifadeyle de annelerimizden dünyaya gelmiş olmamız yönüyle de mahlukuz. Evet. Evet. İşte e, insana cenabı o kadar büyük rütbeler e, vermiş ki tarifini bile yapmakta aciz, aciz kalıyor insanoğlu. Hani diyor ya, onu en güzel şekilde e, halkettik ve sümme reddetme esferi safiliğine esferi safiliğine reddettik. Esferi safiliğinden kayıt bir yerde kasıt. Faaliyet alemine gönderdik. Yani yaşama, yaşam sahasına çıkardık, gönderdik manasında. İşte hiçbir şekilde insanda zahir oluşum gibi olmadım diye buyuruyor Cenab-ı Hak ee, diğer ifadeyle e, bu alemde tek bir varlıkta muhtariyet var hürriyet var o da Allah İkinci olarak insanda var bu muhtariyet bakın hürriyet kimlik istikler insanda var sadece mutlak manada değil tabi kısmi manada o halde <gülüyor> uluhiyet e, hakikatine en yakın varlık insan tabi insandan kasıt insanı kamil diğer ifadeyle geniş manada insanı kamil ceberut mertebesi diye bahsedilen sıfat mertebesi hakikat-i muhammedi diğer ismiyle de insanı kamil ona da deniyor ayrıca işte o insanı kamide de en geniş manada zuhur etmiş olmakta Cenab-ı Hak, birey olarak da birey insanlarda hiçbir varlıkta zuhur etmediği şekilde insanda zuhur da oluyor. Onun için mübarefahât tisimin ruhi hakikatini çok iyi anlamamız ve evvela ademiyet hakikatlerini idrak ederek oradan yola çıkarak hakikati Muhammediye ulaşmamız gerekiyor işte gerçek manada tarikat bu ve mertebesi de nerede melekut ile ceberut arası tarikat mertebesinin yaşandığı yer Sonra sordum Rabbıma. Dedim ki bakın Allah'a sordum demiyor. Rabbıma sordum. Dedim ki mekanın olur mu? Yani Ya Rabbi senin mekanın olur mu? Dedi ki Ya Gafs-ı Azam ben mekanın mekanıyım. Benim mekanım olmaz ama ben insanın sırrıyım. Diyor. Tekrar okuyalım, okuyalım. Sonra sordum Rabbime dedim ki, hiç mekanın olur mu? Dedi ki, yazavsı azam ben mekanın mekanıyım. Benim mekanım olmaz. Ben insanın sırrıyım. Şimdi burada mekandan bahsediliyor iken insanı ne diye koymuş cümlenin sonuna? Ya? Yani, Dese ki insan da bu benim mekanımın içinde yaşamaktadır gibi mekanla ilgili bir bağlantıda olsa hadi biraz olacak. Ama mekandan ve Allah'tan bahsediliyorken ben insanın sırrıyım diye bahsediliyor. Tabii hikmeti var. Şimdi yavaş yavaş ona da bakalım inşallah. Bazılarımızdan böyle bir düşünce geçmiş olabilir. Bütün her varlığın kendine ait bir mekanı var iken Gerçekten Allah'ın mekanı var mı yok mu Olur mu ve olmaz mı diye böyle bir şey aklımıza gelebilir Olur mu olmaz mı Olur mu olmaz mı Olur mu Allah mı yani olur da olmaz da gibi gerekçeleriyle tabi bunların bilmesi lazım iki zıt çünkü düşünce hem olur hem olmaz e iki zıt bir yerde duvar diye de ifade edildiği zaman o zaman bunların gerekçeleri izahları olacak ki olduğu veya olmadığı anlaşılmış olsun evvela cevaben oradan başlayalım ben mekanın mekanıyım diyor yani Mekanın derken sadece bir ev, arsa, tarla, Türkiye, dünya değil. Mekanın yani bütün mekanlar ayrıt değil. Meksizin bütün mekanların mekanı benim diyor. Evet abi bunu böylece kabul etmeniz gerekiyor. Ancak şeriat mertebesinde bahsedilen zahiren Allah zamandan ve mekandan ötedir. Sakın hükmüne boyutun ters düşüyor. Tabi ters derken zıt manasında değil, mertebe itibariyle değişik oluyor. Zaman ve mekan ötesinde olan bir Allah'ı düşündüğümüzde o zaman zamanın ve mekanın zaman ve mekanla ilgili olmayan bir Allah anlayışı ortaya çıkartıyor zahir şeratta. İşte bazen ne yapıyor? Cenab-ı Hakk'ı yüceltme babında söylediğimiz sözler onu kısıtlama durumuna getiriyor. İşte şeriat mertebesinin tefekkürsüz kalıp cümleleri aktarmasında bu meydana geliyor. Kalıp cümleleri aktarmasında. Eğer biraz o mertebede teşekkür edilse daha yukarı ki mertebede ama o mertebe sadece o kadar o ona bir şey denmez. Öyle demişse demiştir. Saf iyi niyetiyle, anlayışıyla onun rob bilgisi o kadardır. Hurmet edilir o ayrı konu üzerinde durulmaz. Ama bir kimse tefekkürünü daha ilerletmek istiyorsa, daha güzel bir Allah bilgisine sahip olmak istiyorsa tabii ki bazı aşamalardan geçecek çaresiz olarak. Şimdi ben mekanın mekanıyım. O zaman ne oldu? Bakın bütün mekanlara kendisi mekan oldu. Açık olarak da mekanın mekanıyım. Bu evin olduğu yer benim dediği zaman bu ev mekanın arsası. Hatta üstüyle birlikte sadece alt seminden değil bütün her tarafından çevrelemesi anlaşılıyor. O zaman zaman ve mekandan beri olan Allah'ın bu cümle içerisinde yeri olamayacaktır. Çünkü ben mekanım, mekan benim diyor. Ya biz diyoruz ki sen mekandan münezzehsin ya Rabbi. Bakın iki değişik fikir çıkmış oluyor ortaya. Tabi o sözün de gerçek yeri var ama bir başka mertebede, bu mertebede değil. Mertebeler karıştığı için bu lafısla birbirine karışıyor. Yanlış gibi birbirine zıtmış gibi. Hangi cümle hangi mertebede geçerli olduğunu bilir ve ona göre kabul ve tasdik edersek o zaman hiçbir soru sürtünme kalmıyor ortada. Hani bir Hadisi kutsi de buyurmuş efendimiz. Keallehû lem yekun ma'uhu şey'en. Yani Allah ru'idir. Onunla birlikte hiçbir şey yok idi. Hazreti Ali Radha Efendimize bu ulaşınca işte böyle böyle bir söz söyledi peygamberimiz de, de, nilince o da azlık düşünmüş. El an kevakan demiş yani bu anda öyledir. <gülüyor> o kendi zamanında söylemiş e, her birlerimizde aynen şu anda da öyledir dersek aynen biz de tasdik etmiş oluruz ve söylenen söz doğrudur. Sadece peygamber efendimizin Ali efendimizin zamanına ait bir anlayış değil. Şu anda kıyamete da zaten. Allah var onunla birlikte hiçbir şey yok. E yine öyle zaten. Allah var birlikte hiçbir şey yok. Efendim işte galaksiler var, dünya var ağaçlar, çiçekler yok. Neden yok? Kendilerine ait bir varlıkları yok. Varlar ama Allah'ın ismiyle, Allah'ın varlığıyla varlar. Yani Allah'ın varlığında varlar Allah'ın mekanı içinde varlar Allah'ın dışında olması için Ayrı bir Allah olması lazım Onun kendine ait bir mekanı olması O mekanın içinde ayrı varlıklar olması lazım ha, O Allah'ın dışında ayrı bir varlık O zaman söz konusu olabilmekte Şimdi ne diyelim Şu ıı, teybin te bir bütün içerisinde bir sürü parçaları var, bir sürü yönleri var. Şimdi onun parçalarından bir tanesi çıkar da ben müstakil bir varlığım, ben dinlemem kimseyi derse ona kimse ne inanır ne de herhangi itibarı alır. İşte sevbin içindekilerin hepsine teyp denmiş. Teybin vasıfları bunlar, sıfatları, vasıfları, fiilleri işte la bütün alem böyle tek bir varlık o da varlığından başka bir şey değil isimlerinin sıfatlarının fiillerinin değişik mertebelerde mahallerde değişik olarak zuhura çıkması